Bismillahirrahmanirrahim. Günün ilk sorusu şöyle hocam. Osmanlı kolyesi demiş veya dini motifli kolyeler kullanmak erkeğe veya bayana. Sakınca evet. adamıdır yoksa caiz midir? Bismillahirrahmanirrahim. Tabii bir Müslümanın e, haç takması yahut diğer dinlere has olan şeyleri boynunda taşıması Hı -hı. E, düşünülemez. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ancak biz e, dini içerikli yani üzerinde Allah'ın lafzı yahut e, başka manevi e, bir anlamı ifade eden kolyeleri taksak ne olur konusunda hı hı. söyleyeceğimiz öncelikle şudur tabi lafzayı celalin boyuna takılarak gezilmesinden ziyade kişinin Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kalbine yerleştirmesi ve Cenab-ı Hakk'a kulluğunu müdrik bir şekilde yaşaması en güzel davranıştır ancak Genç kardeşlerimiz kolye takmak durumunda iseler elbette diğer dinleri temsil eden kolyeleri takmalar mümkün değil. Yahut gayrimeşru şeyleri boyunlarında elbette bulundurmaları hoş karşılanmaz. Lafsayı celali kolye olarak taksak durum ne olur? Yani asıl olan az önceki söylediğimiz olmakla birlikte... Allah lafsını boynunuzda taşıdığınız kolye olarak bulunduruyorsunuz. Burada dikkat edeceğiniz husus e, tabi insan her zaman temiz mahalde bulunmuyor. Zaman Hı -hı. zaman e, tuvalete gittiği de söz konusu olabilir. O zaman ne yapacaktır? <gülüyor> Bu tür kolyelerin üzerinin kapalı olması gerekir. Yani buna dikkat etmesi şartıyla e, lafzayı celal yahut diğer manevi özelliği olan şeylerin üzerimizde bulundurulmasında çok fazla büyük bir sıkıntı söz konusu olmaz. Müzik